Kureyş Suresi, Mekke'de indirilmiş olup dört ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Li'ilâki Kureyş Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için İlâtihim rihleteşşitâ'i vassayîf. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için, Fel-ya'budû Yalnız bu evin, Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. el Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.